Sad suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sad oşanlı şerefli Kur'an'a yemin ederim ki hal küfredenlerin iddia ettikleri gibi değildir bir akiz onların dışı boş bir onur içi ise tam bir tefrika içindedir biz kendilerinden evvel nice ümmetleri helak ettik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 ''Birbirine yürüyün, mabutlarınıza ibadette sebat edin. Şüphesiz ki arzu edilecek olan budur.'' diyerek kalkıp gitmiştir. Biz onu diğer dinde işitmedik. Bu uydurmadan başkası değildir. O Kur'an aramızdan ona mı indirilmiş? Hayır. Onlar benim vahimden şüphededirler. Hayır. Onlar benim azabımı henüz tatmadılar.'' Onların nezdinde o yegane galip peygamberliği ve her şeyi dilediğine ihsan eden Rabbinin rahmet hazineleri mi var yoksa yahut o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin mülkü tasarrufu onların mı öyleyse sebeplerine yapışarak göğe yükselsinler. Onlar derme çatma partilerden mürekkep öyle bir ordudur ki işte şurada hezimete uğratılmışlardır. Onlardan evvel Nuh kavmi, Ad ve kazıklar sahibi Firavun, Semud, Lut kavimleri ile Eyke yaranı da peygamberlerini tekzip etmişlerdi. İşte o partilerin akıbeti. Onların her biri başka değil. Gönderilen o peygamberleri tekzip ettiler de bu yüzden onlara azabım hak oldu. Bunlar da İki sağım aralığı kadar bile gecikmeyecek bir tek korkunç sesten başkasını gözetmiyorlar. Şöyle dediler, ey Rabbimiz hesap gününden evvel bizim amel defterimizi acele verde görelim. Onlar ne derlerse sabret, kulumuzu oku ve sahibi Davud'u hatırla. Çünkü o daima Allah'ın rızasına dönen bir zattı. Gerçek biz dağları kendisine musahhar kıldık ki bunlar akşamleyin ve kuşluk vakti onunla birlikte durmayıp tesbih ederlerdi. Her yandan ona doğru toplanıp gelen kuşları da kendisine rahmetlik. Gerek o dağlardan gerek bu kuşlardan her biri itaatla ona dönücü idi. Onun mülkünü de kuvvetlendirdik. Ona hikmet ''Ve faslı kitap verdik. Sana o davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvardan mescide tırmanmışlardı. O vakit Davud'un karşısına vermişlerdi de o. Bunlardan telaşa düşmüştü. Korkma dediler. Biz iki davacıyız. Birimiz ötekinin hakkına tecavüz etti. Şimdi sen aramızda adalette hükmet.'' ''Aşırı gitme, bizi doğru yolun ortasına çıkar.'' İçlerinden biri, ''Şu benim biraderimdir, onun 99 dişi koyunu var, benim ise bir tek dişi koyunum var.'' Böyle iken, ''Onu bana ver de bakayım.'' dedi, ''Mücadelede beni yendi.'' ''Davud'' dedi, ''And olsun ki o, senin dişi koyununu kendi dişi koyunlarına katmak istemesiyle sana zulmetmiştir.'' Gerçek mallarını birbirine katıp karıştıran ortakların çoğu mutlaka birbirine haksızlık eder, iman edip de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlar üstesna, fakat bunlar da ne kadar azdır? Davut sandı ki biz kendisine mutlaka bir azap su ikas hazırladık, bunun üzerine o Rabbin'den himaye edilmesini istedi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 Biz davuda oğlu Süleyman'ı ihsan ettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o tesbihde, zikirde ve bütün vakitlerinde daima Allah'a dönen bir zattı. Hani ona öğleden sonra bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran süratli koşu atları gösterilmişti de. Gerçekten mal yani at sevgisine Sırf Rabbimi zikretmek için düştüm demişti Nihayet bu atlar perdenin arkasına gizlenmişlerdi Dedi ki onları bana döndürün Hemen ayaklarını, boyunlarını okşamaya, karamaya başladı Andolsun biz Süleyman'ı imtihan da ettik Tahtının üstüne bir ceset bırakıverdik Nice günlerden sonra o ...yine eski haline döndü. Dedi ki, ''Ey Rabbim beni yarlığa, bana öyle bir mülk saltanat ver ki o, benden başka hiçbir kimseye layık olmasın. Şüphesiz bütün muratları ihsan eden sensin sen. Bunun üzerine biz de ona rüzgarı musahhar ettik ki bu onun emriyle, onun dilediği yere yumuşacık akar giderdi.''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 bir ibret olmak üzere bağışladı. Eline bir demet sap al da onunla vur. Yemininde durmazlık etme dedik. Biz onu hakikaten sabırlı bulduk. O ne güzel buldu. Hakikat o daima Allah'a dönen bir zattı. Kuvvetlerin ve basiretlerin sahipleri olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı, Yakup'u da an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 Bu peygamberler için bir şeref ve bir zikri cemildir. Akvaya erenlerin dönüp varacağı yerde elbette güzel bir mercidir. Adın cennetleri onlar için bütün kapılar taslamam açılmıştır. Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında da Gözlerini yalnız zevcelerine dikmiş bir yaşıt dilberler vardır. İşte hesap günü için size vaad gelen şeyler bunlardır. Şüphe yok ki bu bizim bitip tükenmeyecek rızkımızdır. Bu ehli cennete mahsustur. Azgınların gideceği yer ise muhakkak en kötü bir mercidir. Cehennem. Onlar buraya girecekler Artı ne kötü döşektir o. İşte o azabı, evet onu tatsınlar ki bu kaynar su ve irindir. O şekilden başka daha diğer nevi azaplar da vardır. İşte şunlar dünyada körü körüne, maiyyetinize koşup giren güruhtur. Onlar rahat huzur görmesinler. Çünkü onlar bir hakkın o ateşe gireceklerdir.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 bayağılardan saydığımız adamları neye görmüyoruz? Biz onları eğlence edinirdik. Yoksa gözlerimiz onlardan uzaklaşıp kaydı mı? İşte bu, yani ehli cehennemin birbiriyle davalaşması muhakkak ve kat'i bir gerçektir. Tabii de ki ben yalnız gelecek tehlikeleri haber veren bir peygamberim. Ortaktan ve benzerden münezzeh ve bir olan her şeyi kahreden mutlak hakim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbi o mutlak galip, o çok yarlı gayıcı Allah'tır. De ki bu Kur'an en büyük ve mühim bir haberdir ki siz ondan yüz çeviricilersiniz. mele Ala'ya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 Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yücelerden mi oldun? İblis dedi. Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın. Buyurdu. Hemen buradan çık. Zira artık sen taşlanan, rahmeti ilahiyeden kovulan bir melunsun. Ve şüphesiz ki ceza gününe kadar lanetim senin üstünedir. Dedi. Ey Rabbim o halde ''İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver.'' Buyurdu, ''Haydi sen mühlet verilenlerdensin.'' ''Bence malum olan zamanın bir gününe kadar.'' Dedi, ''Senin izzetine, mutlak kudretine, kahrına an de derim ki ben de artık onların hepsini muhakkak azdıracağım.'' İçlerinden ihlasa erdirilmiş... Min kulların müstesna buyurdu. İşte bu doğru. Ben şu hakikatı söyleyeyim. Andolsun cehennemi senden senin cinsinden ve onların insanların içinden sana tabi olanların hepsi ile dolduracağım. Habib de ki ben buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum ve ben size kendiliğimden bir şey teklif edenlerden de